Bir ara Nobel ödülü almış, Aziz Bey'i dinlemiştim. Çalışma saatlerinden bahsediyor. Eskiden günlük 18 saat çalışıyordum ama şimdi biraz ihtiyarladım. Günlük diyor artık 12 saat falan çalışabiliyorum diyor. Böyle bir dîmâ'yı düşünün. Hayatını böyle çalışmaya adamış bir dîmâ. Bu zatın eline şöyle iki tane bebek arabası versek ve desek ki günde 12 saat boyunca çuv çuv çuv diye oynayacaksın desek. Mahvolur değil mi? Bunalıma gider. Çünkü böyle bir dima sürekli üretkenliğe alışmışsa eğer ona bu şekilde bir şeyi vermek, geç şurada batak oyna, şurada bilye oyna, şurada çocuk arabalarıyla oyna demek, zulümden, kahırdan başka hiçbir şey olmaz. Peki bu dünyaya fıtratının gereğini yapmak ve fıtratının gereğini yaparak Allah'ın esma tecellileriyle doyumak için gelmiş olan insana, geçici dünyevi lezzetleri verdiğinde o insanın ruhu darlıktan kurtulamaz. Sen ebet için yaratılmış kalbi ancak fıtratının gereğini yaparak ve esma tecellilerinin lezzetine bakarak dayayacak bir insana. Hadi şu barlarda bir gezeylen Dediğin anda o mahallede, sokakta bilgi oynamakta aynı oluyor. Hadi bakalım bir 10-20 yıl makam kovala. Hadi biraz siyasetle oyalan. Hadi bakalım şu dünya işlerinde bir hürmet gör ama ihtiyarlayınca seni herkes unutsun. Dediğin anda böyle bir insan ruh darlığından, ruh sıkıntısından, bunalımdan. Asla ve asla kursulamaz. Çünkü yaratılışı bu şekilde değildir. Bizim yaratılışımız fıtraten Allah'a aşık olarak yaratılmış. Sen o aşkı etrafta oyalanacağın şeylere sunmaya kalkarsan bir profesörün çocukların oyuncaklarıyla 12 saat oynamasındaki ruh sıkıntısından daha beter bir hale mutlaka gelirsin. Bizde madem böyle bir açlık var, neden hissedemiyoruz? Bu da farklı bir soru. İlk başta anlattığımız mesele iddialı mı mesele? Sen Allah aşkından başka bir şeyle tatmin olmazsın. Burada dinleyen biri şunu sorabilir. Dediğin doğru. Ben iman da ediyorum, haklısın. Madem iman ediyorum ve doğru ben bunu neden hissedemiyorum? Şimdi birisi doktora gitse, hasta mıyım, değil miyim diye anlamaya çalışsa, doktor ona ilk olarak neyi sorar? İştahını sorar. Der ki, iştahın nasıl? 3-5 gündür bir şey yiyemiyorum desen, doktor der ki, bunda kesin bir hastalık var. Demek ki bizim, Allah'ın aşkına karşı iştahımızın olmayışı bizim hasta olduğumuzu gösteriyor. Peki bu hastalığımız ne? İman zafiyeti. iman noksaniyeti. İmanımızın içerisinde kurt bile girmiş olabilir. O kadar hasta bile olmuş olabilir. İşte o hastalığın tedavisi olsun diye şu iman derslerinin her bir harfine külçeler ağırlığınca altın verseler gene de bu derslerin karşılığı asla olmaz. Fıtratımızın ve ruh nasıl giderileceğinin tane tane ilacı verilen şu yazıları okumaya başlayalım. Ruh darlığımızın, ruh sıkıntımızın, bunalımlarımızın, sevdiğimiz insanlardan, eşyalardan, işlerden, gençliğimizden, sağlığımızdan ayrılmanın, üzüntülerinin, bütün çözümlerinin verildiği şu birkaç satırı tane tane okuyalım. Bismihi Sübhanehu. Üçüncü Lema, ikinci nükte. İnsanın fıtratında, Bekaya karşı gayet şiddet bir aşk var. Herkes duyabiliyor mu? Duyamıyor. Bazıları çok hastalanmış, imanında onu duyan yerleri artık tam olarak fark edemiyor. Hep onu eşyalardan bekliyor artık. Bu dostum beni hiç bırakmasın. Bu sevdiğimden hiç ayrılmayın. Şu saatim hiç kırılmasın. Bunlar hastalık alır mi? Evet. Hatta her sevdiği şeyde... Hemen hayal edin sevdiğiniz bir şeyi. Sen hemen fotoğraf makineni hayal et. Sen saçlarını hayal et. Her sevdiği şeyde, evet. Kuvve-i Vahime ciyetiyle bir nevi bekat ve eder Sonra sever. Kuvve-i Vahime, tevhüm, değil mi? Vehim, kuruntu yani, kuruntu edecek. Neyin kuruntusunu ediyor? Sonsuzdur. İnsan bir şeye muhabbet ederken onu sonsuzluğun boyasıyla boyamazsa onu sevemez oturduk şurada tantuni yiyoruz. Karşıda da adam sniper'ı dikmiş, annemin çatına bekliyor beni. Elimde de dürüm. Şöyle kalmışım. Bir adama bakıyorum, bir dürüme bakıyorum. Adam diyor ki sen ne yapacaksın diyorum. Sen yemeneye bak. Ben bir yara sıkacağım. Şöyle mi vermi? Şuradan geçecek. O dürüm yenilebilir mi? Demek benim o dürümü yiyip ondan lezzet alabilmem için onu beka boyasıyla boyamam lazım. Hmm, bu dürüm hiç bitmeyecek. İki dost kahkahalar eşliğinde eğlense, esprileşse. O esnada da 10 tane bıçaklı adam içeri girse. Böyle Rambo bıçakları her birisinde. İkisi de şok olur, değil mi? Ne yapıyorsun der? O adam da dese ki siz gülmeye be devam edin. Bir ara keseceğim seni dese. Çünkü her ölüm sniper'lı olmuyor. Kimi kesiliyor, kimi yanıyor, kimi boğuluyor, kimi hastalıktan ölüyor. Farklı farklı çeşitleri var ölümün. O esnada biri 10 kişi böyle bıçakla beklese o 2 kişi gülebilir mi? Bir daha öyle karikatürist espriler yapabilir mi? İmkanı yok. Demek bir insan Azrail Aleyhisselam'ın her an dibinde vazifesini bir anda yapabileceğini hissetse bu dünyadan gerçekten lezzet alamaz. Testten okuyalım, bu dünyadan lezzet alabilmek için beka boyasıyla o eşyayı boyamak lazım. Şu saati bir gün kırılacak diye almıyor insan. Ben bu saati alacağım, bana da ne yakışır? Peki ne kadar yakışır sana? Hep yakışır. Her zaman yakışır. Hani kırılma ihtimali falan, insan onu düşünerekten onu almıyor. Bu filmlerde, karikatürlerde çok olur. Hatta bir karikatürde var. Bir tane doktor, ağaca kalp çizmiş. Değil mi? Hani ağaca kalp nasıl çizilir? Biz şöyle çizeriz genellikle. O böyle gerçek, tam kalbi çizmiş. Öbürü diyor, ne yapıyorsun ya böyle kalp olur? Ne yapayım cahil gibi mi çizseydin falan diyor ya. Neden oluyor onlar? İşte onun hatırası insanın beka hissinden dolayı. Fotoğraflar biriktiriyor musunuz? Birçoğunuzun hanımı, annesi, bacısı telefonu artık kaç GB kaç terabyte tamamı bebeklerinin bebeklerinin fotoğraflarıyla dolu mu? O hatıralar sonsuzluk ve beka özleminden. Ben o ana da dönmek istiyorum. Ben o anı da özlüyorum. Ben gelecek anı, geçmiş anı, şimdiki anı hepsini mezcedip aynı anda yaşayıp tatmak istiyorum diyor insan. Demek ki insan dünyevi bir şeyden lezzet alabilmek için sonsuzluğun boyasıyla boyayıp hayır bu benden hiç ayrılmayacak demesi lazım. O yazılan aşk şarkıların hepsi de bunu çağrıştırmıyor mu? İşte sen olsan yeter, cennete de gerek yok aşağı. İşte onlar hep insan bir şeye muhabbet edeceği zaman onun hiç bitmeyeceğini vehmetmezse ondan lezzet Alamaz, bu yüzden. Üstad Hazretleri diyor ki ve madem bakinin ayneleri bakinin rengini hükmünü alır ve bir nevi bekaya masar olur. Kaydemiz şu: İnsanın feda ettiği şey, feda ettiği şeyin hükmünü alır. İnsanın feda ettiği şey, feda ettiği şeyin hükmünü alır. Var mı anlayan? Bir ufak da örneklemek isteyen. Ben kalemimi abi, senin için feda edersem sen de bir süre sonra yok olup gideceğinden dolayı bu kalemde de seninle birlikte yok olup gidecek. Devam et. Ama eğer ki ben kalemimi sonsuz bir zata feda edersem o da kalemde aynı şekilde sonsuzluk bulacak. Çok güzel. Helal olsun. Tam dediği gibi. Feda ettiğin şey, feda edilenin rengini ve hükmünü alır. Şu elimdeki geçici bir şey doğru mu? Ben bunu sonsuz olan Allah için feda edersem bu da sonsuz rengini alacak. Ve ahirette bu fedakarlığım ilelebet hep yanımda olacak. Tersi de geçerli mi Şimşek? Geçerli. Bir insan sonsuza bakan elmas hükmündeki şeyleri dünya için harcarsa bu sefer 3 kuruşluk değerine dönecektir. Yani siz geçici bir şeyi Allah için feda ettiğinizde o da sonsuz hükmünü alacak. Siz sonsuz bir şeyi, ibadetinizi, kulluğunuzu, Allah'a olan muhabbetinizi, sevginizi geçici bir şeye feda ettiğinizde sonsuz sevginiz geçici 3 kuruşluk bir hüküm alacak. Şimdi bu denkleme bakarsan, Geçici şeyler sonucunda mahlukatın, sevdiğiniz ve muhabbet ettiğiniz şeylerin sizi terk etmesi sonucu açılan yarayı Allah Azze ve Celle tedavi edebilir. Ama Allahsızlığın açtığı yarayı hiçbir fani geçici şey tedavi edemez. Bir insan bir şeye muhabbet etmesi için onun sonsuzla boyaması lazım. Ne vakit zevalini düşünse veya görse Derinden derine feryat eder. Pantolonu yırtılınca dayanamıyor insan ya. Ben daha bu pantolonla kaç bahar geçirecektim. Pantolona dayanamayan insan çocuğunu, anasını, babasını, gençliğini, kendisini kaybetse. Çünkü insan en ziyade kimi sever aslan? Kendi nefsini sever. Şimdi bize verilen bu ceset var ya bu ceset. Maddi alemle, mana alemi arasındaki ilişkiyi kurmak için verilmiş. Bir yudum su içiyorsun. Maddi alem mi bu? Maddi alem. Rabbini tanıyor musun suyla? Tanıyorsun. Allah Allah, mideme göre, dilime göre bu suyu nasıl yaratmış? Demek onun sofrasında daha ne nimetler var deyip tanıdın mı? İşte bu ceset, bu maddi alemle, mana alemi arasındaki ilişkiyi kurmak için anahtar. Bu cesetin bu sebepten dolayı verildiğini aldırmasam, bütün yatırımı cesete yapsam. gözelim, eğlenelim, yiyelim, haramlara girerim, barlar, diskolar. Bak, işte, mana alemi var mı? Yatırımı ceset için yapıyorum. En güzel yüzükler, bilmem neler işte... Botokslar, saç ekimleri, kotokslar, cotokslar aklınıza ne geçse yani hepsini yapıyorum yapıyorum hiçbiri manâlemiyle ilişkisi yok. Yaş geldi filan kese. Cesedi çekip aldı mı? Aldı. E bütün yatırımın havada kaldı. Bunun zevalini düşünse veya görse derinden derine feryat eder. Bunu feryat ettikten sonra şu dersi bilirsen nasıl bir yolu izleyeceğini bilirsin. Bazen insanlar bu feryatı ediyorlar. Ama çözümün ne olduğunu tam anlamadıklarından veya bilip işlerine gelmediklerinden çözümler de aranıyor. Yine fani de aranıyor. Haramlarda, haram aşklarda, eroinlerde, esrarlarda, kokainlerde, ahlaksızlıklarda, adaletsizliklerde. İnsan kalbindeki bu feryadı susturmadan bu dünyadan lezzet alamaz. Bakalım nasıl susacak? Nasıl lezzet alacağız? Buyurun. Bütün firaklardan gelen feryatlar, aşkı beka'dan gelen ağlamaların tercümanlarıdır. Şeyin güzeline bakar mısınız ya? Bütün Firaklardan gelen yani ayrılıklardan gelen feryatlar. Ya abi dertlisin ne oldu ya sorma ya kızımı özledim. Abi dertlisin ne oldu ne olsun ya anam Darusselam'a göçtü anasızlık çok zor anamı özledim. Ayrılıklardan hep feryat figan var mı? İşte diyor ki bu feryatların var ya o aslında ondan ayrıldığın için değil diyor bak. Aşkı bekadan sonsuzdan gelen ağlamaların tercümanı oluyor. Bakın bu cümle bugünkü dersimizin ana konusu. Sen bu kalbi ne kadar hor kullansan da, ne kadar sağ solda eskittsen de bu kalp ne için yaratılmışsa önce onu arıyor. Ördek yavrusu yumurtadan çıkınca neyi arıyor? Suyu arıyor. O nasıl suyu arıyor? Senin kalbinde öyle sonsuz arıyor. Bak dünyaya gelir gelmez arıyor. Diyor ki sonsuz nerede? Sonsuz nerede? Dünyaya gelir gelmez onu arıyor. Bir bebeğin feryat fikanı bile o yani. O süt hiç bitmesin. O rahatım hiç bozulmasın. O bile o sonsuzluğu arıyor. Bir tohum toprak altından çıksa, neşmün emâ bulsa neyi arıyor? Güneşi arıyor, bulutu arıyor, suyu arıyor. O tohum nasıl o aşklarını arıyorsa insan gözünü açar açmaz o da sonsuzluğu arıyor. Kafesten kaçan kuş neyi arar? Gökyüzünü arar. O kuş nasıl gökyüzünü arıyorsa senin kalbinde öyle sonsuzluğu arıyor. Şunu anlamamız lazım. Sen sonsuzu veyahut sonsuza giden yolu bulamadan bu dünyada sana huzur yok. Önce burayı anlamamız lazım. Bugün eğlensen geçici bir şekilde eşyayla oyalanmak ne biliyor musun Sinan? Morfin gibi. Niye yaptığını bilmiyorsun, dünyanın ne saçma şeyi. Kendine zarar verdiğini de biliyorsun ama o an seni ya. 3-4 saat düşündürmüyor, o sana yetiyor. Eşyayla oyalanmak da bu şekilde. Bir tanesi diyor ki, insanların bu dünyadaki lüks arayışı ne zaman bitecek?'' diyor. Cevap verelim. Hiçbir zaman bitmeyecek. Niye bitmeyecek biliyor musunuz? Çünkü biz ne için yaratılmıştık? Sonsuz için. Sonsuz alt kümesi nedir? Cennet. Ben cennet için mi yaratıldım? Ben bu dünyada cenneti arıyorum o zaman. Ben bu dünyada cenneti arıyorsam benim lüks arayışım hiçbir zaman bitmeyecek. Peki ben bu dünyada cenneti bulabilecek miyim? Zaten bulamadığım için arıyorum ve onu dünyada aramaya devam ettiğim için o dünya cennet değil, cehennem bulacak. Bak hiçbir zaman bitmiyor o lüks arayışı. Hiçbir zaman. Eskiden insanlar her yere yürüyerek giderdi. Daha sonra deve at sırtı, eşek sırtı vesaire, katır sırtı devam etti. Ondan sonra tekerlekler bulundu. Ondan sonra ne oldu? Ya bunun üstünü kapatalım oldu. Ya durumuna motor takalım oldu. Ya bu tekerlerin lastiğini şöyle yapalım oldu. Genişletelim oldu. Düz vites araba yaptın ondan sonra. Ya bu konforu yeter mi? O da yetmez. Biz onu otomatik vites yapalım. İnsanın keyfine göre Benzinli dizel ayıralım. Biri patlamazlı sevsin, biri arabanın çekişinin kuvvetli oluşunu istesin. 5 kişi bindim mi benim arabam titremesin, dizel olsun desin bir tane. E daha sonra onlar oldu mu? Olmadı. Sarı ampul istemem, led ampul olsun. Ya şu bagajı da elle açmak ağrıma gidiyor. Otomatik düğmeyle olsun. Sürekli düz şeritte gidiyorum gidiyorum yoruluyor. Bunda bir de şerit kontrolü olsun. Olsun olsun olsun olsun, kahve yeri olsun, buz yapan makinesi olsun. Ya telefonu şarj etsin ben telefonu şarj etmeye, arabayı abi Bitiyor mu? Çok açık ifadeyle konuşalım mı? O araba seni gelip yatağından alıp giydirse gene yetmez. Gene yetmez. Çünkü insan niye yetmiyor? biliyor musun? Cenneti arıyoruz Sinan. Biz bu cennet arayışını tamamen dünyaya verdiğimiz anda ne dünya seni doyurur ne de dünya yüzünü güldürür. Demek bu minvalden baktığında lüks arayışı biter mi? Tabii ki de bitmeyecek. Peki insan bu kadar arayış içerisinde sürekli eşya ile oyalanıyor. Öyle bir hastalık var. Eşya ile oyalanma. Alışveriş merkezi gezelir, yeni eşyalar alınır. En böyle garip gelen aksesuar bile. Yani şunu dur şunu böyle yapmayayım da bunun kapağını da değiştireyim falan diye. Sürekli oyalanır, oyalanır, oyalanır. İnsan doymaz. İnsan ruhunu cesedini oyalayarak meşgul etmeye çalışır. Dışarıda gördüğünüz karmaşanın en büyük sebebi bu. İnsan ruhunu cesedini oyalayarak meşgul etmeye çalışır. Bir gün bebeğiniz aç olsa. Velev acıkmış, velev anne sütüne acıkmış. Hasılı. de o an o bebeği doyurmamak hikmetlidir diyelim. Bebeği oyalamak için eline oyuncak verir misin? Aç bebeğe oyuncak ver. Bu bebeğe bu oyuncağı versem 3 saniye sonra alıp atar mı? Atar. Neden? Çünkü o oyuncağın, o bebeğin açlığını doyurmadığını anlar. Derler ki aça 40 yorgan örtmüşler gene de uyuyamamış. Çünkü onun açlığı başka, senin tedavin başka. Peki bizim dünyada sürekli neden eşyayla ilgilenip ilgilenip sağa sola attığımızı ve bu kadar değiştirdiğimizi anladınız mı? Ruh. Oyalanmak istiyor, sen de ruhu doyurmayı bilmediğinden bedeni oyalamaya çalışıyorsun. Ama o bebek gibi anlıyor ki bu da beni doyurmuyor. Sayısız hedefimiz oldu mu bu yaşa kadar? Oldu. Özellikle bizim neslin çocuklarının en büyük hedefi aileler o noktada bilinçli olduğundan eğitim. Ama nasıl? Bizim ailelerin bilinci fazla açmıştı böyle at yarışı gibi o şekilde bilinç verdiler. İnsan hayatının gayesi ne oldu? Şu ilkokulda bir okuma yazmayı öğrensem, sonra şu matematiği bir halletsem, daha sonra Anadolu Lisesi sınavları vardı biz bu zamanımızda. Bir de Mersin'de mesela 4 tane Anadolu Lisesi vardı, 4 tane. Ya onun birine girmem lazım. Bak, girdin, rahatladın mı? Ama en büyük hedefin oydu. Maksuduna ulaştın, yine oldu mu? Olmadı. Ya şöyle bir üniversiteyi de halletmem lazım. Hallettin mi? Üniversiteden daha büyük gaye olur mu ya? Oluyormuş bak. Onu da yaptın, tatmin oldun mu? Gene tatmin olmadı. Ya benim sağlam bir iş bulmam lazım. Buldun mu? Devamı geldi mi? Bak tatmin olmuyor, daha bak. Hedeflerin var. Her hedefine ulaştığında seni tatmin etmiyor. Zaten akıllı adam 2-3 işte üniversite büyük hedef oldu, e, ne oldu bir şey değişmedi. İşte iş bulayım büyük hedef oldu bir şey değişmedi. Evleneyim büyük hedef oldu bir şey değişmedi. Akıllı adam 2-3 tane bunu tecrübe ettiğinde der ki bu dünya beni doyurmuyor ama kandırıyor beni. Benimle çok nişanlanıyor ama ben ne hiç evlenmiyor bu dünyada. Ve akıllı adam ne der biliyor musunuz? Benim arzuladığım, iştah duyduğum her şey ulaşıncaya kadar kıymetliler. Bu dünyanın adetullahından bir tanesi. Bu dünyada ulaştığın hiçbir şeyle doymayan ruhun, Neye ulaşırsan ulaş, ızdırap içerisinde, kabz halinde böyle seni sıkıp daraltıyorsan ve sen hala çözümü dünyadan arıyorsan bir akıl tutulması var mı? Onu da düşünmek lazım. Cümleyi bir daha oku Ömer. Bütün firaklardan gelen feryatlar, aşkı bekadan gelen ağlamaların tercümanlarıdır. Şimdi ben şu suyu çok seviyorum ve bundan ayrı kalınca ben üzülüyorum. Ama şu cümle diyor ki, sen sudan ayrı kaldığın değil Allah'tan ayrıldığın için üzülüyorsun diyor. Ne alaka ya? Önce cümleyi anlayalım. Bütün firaklardan, ayrılıklardan gelen, tabletim kırıldı, saatim kırıldı, suyum döküldü, bütün firaklardan gelen feryatlar üzüldün mü? Şu, ya ben içecektim bunu ya. Çat kırıldı. Ya ben bunu daha kullanacaktım. Üzüldün mü? Diyor ki bunlar aşkı bekadan gelen, Allah aşkından gelen ağlamaların her diyor yani sen aslında Allah'tan uzaklaştığın için üzülüyorsun ama bunu ağlıyorsun diyor. Mantık kurabildiniz mi? Kurulmuyor değil mi? Çok zor. İnsanın bu dünyadaki bütün ağlamaları yarım kalan hikayeleri tamamlama çabası. O da bu dünyada olacak bir şey değil. Şimdi şu ayrılıkları biraz açayım. Pantolon yırtılıyor. Ruhun acıyor mu? Acıyor ya. Ele üniversite öğrencisiysen. Zaten iki pantolon var. Altı ay birin, altı ay birini giyiyorsun. İnsanın içi acıyor bak. Bahar gidiyor. Bahara şiir yazıyorsun. Beli ağrıyor insanın. Sıcak su torbasıyla oturuyor buraya. Gençliğim gidiyor diyor. İnsan hep üzülüyor mu bunlara? Az önceki cümleyi tekrar söyleyeyim. Diyor ki cümle, sen bunlara değil Allah aşkına üzülüyorsun diyor. Ne alakası var ben bunlara üzülüyorum diye nefis. Bir konuşturan bakalım. Bu ağlamaların Allah aşkıyla ne alakası var? Bizim sevdiğimiz ve muhabbet ettiğimiz her şey. Ama bu her şey deyince siz bir şey düşünmeniz lazım. Yoksa havada kalır dersin. Saçını düşün, kaşını düzün, çocuğunu düşün. Bizim muhabbet ettiğimiz her şey Allah'ın esmasıyla boyandığı için mi seviyoruz. Şu sudaki... Bütün atomlara kadar Allah'ın esması boyamış. Demek ki bu suyun bitmez hali Allah'ın zatında var. Benim çocuk seviyorum değil mi? İnsan çocuğunu sevmez mi? Böyle tontiş tontiş yanaklarını sıkıyorsun. Allah etmesin ayrılık üzer değil mi? Günlük bile insan çocuğunu. İşte imanlı bir kalp diyor ki senin o çocuğunun çok daha fazlası Allah'ın zatında var zaten diyor. Sen Bahar'a üzülüyorsun ya Bahar gitti diye. Bahar Allah'ın isim tecellisinin bir sayfası. O bir sayfa yırtıldı diye üzülüyorsun. Ama iman diyor ki, tevhid diyor ki o baharın bitmez hali Allah'ın zatında var. Ne üzülüyorsun diyor. Demek ki ben bahardan ayrı kalmama üzülmüyorum. Ben Allah'ın zatıyla kavuşamadığımdan üzülmüş oluyorum. Ben şimdi gitsem Süleymaniye Camii'nin önünde şöyle bir temaşa etsem. Benim aslında sevip muhabbet ettiğim şey demir beton mudur oradaki? Hayır. Mimar Sinan'ın ruhu oraya yansımış. Yoksa ben niye şu betonu sevmiyorum? Niye şu demiri sevmiyorum da Süleymaniye Camii'ni seviyorum? Neden? Çünkü Mimar Sinan'ın ruhu yansımış oraya. Yani ben Süleymaniye Camii'ni severek aslında Mimar Sinan'ı sevmiş oluyorum bakın dolaylı olarak. Tam ben Süleymaniye Camii'ni temaşa ederken, izlerken ''Ya ne kadar güzel yapmış bu Sinan da ya, mükemmel bir mimar.'' diye orada temaşa etsem o esnada balyozlar gelse, dozeller gelse Süleymaniye Camii'ni yıkacak. Ama bana diyecek ki Süleymaniye camiindeki betonları, demirleri gramı gramına sana geri vereceğim. Verme arkadaş. Ben o betonu ve demiri sevmiyorum. Ben orada Mimar Sinan'ın ruhunu gördüm. Ben o ruhu seviyorum der üzülürüm. O camiyi yıktırmam. Tam o esnada şurada Mimar Sinan karşıma dikilse. Dese ki Mehmet üzülme buradayım dese ne derim? Yıkın derim. 10 tane daha Süleymaniye olsa 10 taneyi daha yıkın derim. Niye? Çünkü o Süleymaniyelerden binlercesi Mimar Sinan'ın kendinde var. Ben Mimar Sinan'ı bulsam, Binler Süleymaniye'yi buldum demektir. Yıkın! On kere daha yıkın. Niye? Çünkü Mimar Sinan burada. Mimar Sinan buradaysa benim Süleymaniye'den ayrılığım söz konusu değil. Süleymaniye'yi de, Selimiye'yi de, Mihrimah Sultanı da hepsi o Mimar Sinan'ın zatında saklı. Şimdi sevdiğim bir şeyden ayrılık yaşadın mı? İşimden, gücümden, bedenimden, gençliğimden, şu benim bel ağrım, diz ağrım, gençliğimin... Daha fazlası, sonsuz katı Allah'ın zatında var mı? Var. Ben belimden ayrılmaktan yakınmıyorum. Ben onu sonsuz hayal etmiştim ya. Benim yaram ve aşkım sonsuza, Allah'a karşı. İşte ben Allah'ı tanısam, bilsem, sevsem desem ki benim ayrıldığım her şeyi onun zatında tamamlar. Bakın birçok dostlarımız, analarımız, dedelerimiz, nilelerimiz nerede? Kabrin öbür tarafında inşallah Darussalam'da. Özlüyor musunuz? Özlüyorsunuz. Şimdi imansız bir nazarla baktığında bir daha kavuşmak yok. İmanlı nazarla baktığında biraz dişini sıktıktan sonra sonsuz vuslatlar. Niye sonsuz dedim? Ben şu an seninle konuşup aynı zamanda sevdiğim diğer dostumla konuşurken sıra bekliyorum. Orada o sıra bekleme derdi bile yok. Sonsuz vuslat bu demek işte. Her birinizle aynı anda konuşup aynı anda o muhabbeti tadını almak demek. Ben baharın gitmesinden dolayı aslında Allah'ın esmasıyla boyadığı bir sayfanın yırtılmasına üzülüyorum. Bilsem ki o üzüldüğüm ve ayrı kaldığım şeyler Allah'ın zatında var. Demek ki ben aslında dostumdan, sevdiğimden, anamdan ayrı kalmaya değil... ...o bekadan ayrı kalmaya üzülüyorum. Şu da bunun neyi oluyor? Tercümanı oluyor. Su döküldü mü? Benim içimde sonsuz bir suya özlem vardı. Aslında o çıktı ortaya. Tablet kırıldı mı? Benim içimde buna sonsuz bir özlem vardı. Ben bunu zaten sonsuza boyadığım için sevebiliyordum. Ne oldu? Benim sonsuza olan aşkım çıktı ortaya. Ben gölgesinden, tecellisinden bile ayrı kalmaya dayanamıyorsam. Sonsuzun zatından ayrı kalmaya nasıl dayanacağım? Ben tecelli ve gölgesinden ayrılınca üzülüyorsam. Ben demek ki bunlardan değil. Mimar Sinan gibi düşünün. Sonsuzdan Allah'ın sonsuz aşkından ayrı kalmaktan üzülüyorum ama o an zahirde gözüme bu gözüktüğü için vah veylam çığlığım buna geliyor. Bu bahar dediğin Allah'ın Cemil isminin tecellisi mi? Ben demek ki bahar gitti diye üzülmüyorum. Cemil gitti diye üzülüyorum çünkü o baharı yaratan Cemil. Biz o baharı Allah'ın zatından bilmediğimizden bahar kaybolunca eyvah bahar gitti diyoruz. O bahardan Allah'ı görseydin Allah'ın zatında bitmez baharlar olduğunu anlar muhabbeti nereye vereceğini anlattın. Muhabbetim Süleymaniye'ye mi olsun, Mimar Sinan'a mı olsun? İşte bunu anlattın. Biz gençliğimizden ayrılırken Allah'ın isimleri mi boyadı benim gençliğime? Kaşı gözü güzelse Allah'ın isimleri mi? Muhabbeti güzelse Allah'ın isimleri mi? Gençliği, sağlığı, gücü kuvveti yerindeyse Allah'ın isimleri mi? Bir insan bundan ayrılınca o zaman gençliğinden değil Allah'ın isim tecellilerinden ayrı kaldığından insan ağlıyor. Yani sen Allah'ın zatından ayrıldığından dolayı üzülüyorsun aslında onlardan ayrıldığından değil. Bir insan sevdiği şeylerden ve kişilerden ayrılınca üzülüyor mu? Çok iyi anlaştın dostum. Ayrıldım, üzüldüm. Annem baban gitti. Ayrıldım. Geçici bir şekilde inşallah. Üzüldü değil mi Üzüldüm. Sağlığınız gitti. Saçlarınız gitti. Üzüldünüz mü? Ben ayrıldığım ve öyle deliler gibi muhabbet ettiğim her şeyin Allah'ın zatında olduğunu iman edebilirsem o ayrılıklar beni üzemez. Artık benim dertlerimin tamamı Allah'tan ayrılırsam üzülürüm dertine dönüşür. Ayrıldığın şeyle Allah'ın zatı arasındaki bağlantı tam oldu mu? Bir zaman bir şey anlatmıştım hatırlar mısınız? Bir tanesi diyor işte ben Allah'ı sevmiyorum, Allah'ı sevmiyorum, Allah'ı sevmiyorum. Sen Allah'ı seviyorsun aslında. Ya sevmiyorum arkadaş nasıl seveyim ben Allah'ı? Cevaben öyle diyor. Sen Allah'ı seviyorsun ama farkında değilsin. Şimdi bir insan ben Süleymaniye'yi seviyorum. Ama Mimar Sinan'ı sevmiyorum diyebilir mi? Diyemez. Çünkü Süleymaniye demek Mimar Sinan'ın ruhu demek. Peki bir insan ben aydınlığı, ışığı seviyorum ama güneşin zatını sevmiyorum diyebilir mi? Diyemez. İşte bizim sevdiğimiz ve muhabbet ettiğimiz her şey zaten Allah'ın yaratması. Yani sana Allah veriyor zaten razı edince. Çocuğumu çok seviyorum. E yaratan Allah. Çocuğunu seviyorsan Allah'ı da sevmek zorundasın. Abi işi gücü eğlenmeyi çok seviyorum. Hepsini yaratan Allah. Sen onları seviyor aslında Allah'ı sevmiş oluyorsun. Bir insan Işığını sevip güneşi sevemeyeceği gibi esma tecellileriyle yaratılan bunca şeyi sevip Allah'ı sevmiyorum diyemez. Allah'ı seviyorsun ama naz yapıyorsun. Niye naz yapıyor biliyor musun? Perde yırtılmamış. Şuradaki perde bir yırtılsa aa Allah yarattı, Allah'ın esma tecellileri denilse bütün muhabbet onun zatına dönüşecek. Ömer'den ayrı kaldığımda niye beka için ağlamanın tercümeni olsun ki diyordum. Çünkü Ömer'i yaratan o beka. Şimdi bizim evde çocuk şeker çikolata elinden alınca çikolata kutusuna ağlamıyor. Annesini alıyor. Niye? Annesinin verdiğini biliyor çünkü. O çocuk annesinin verdiğini bildiği gibi, biz de sevdiklerimize Allah'ın verdiğini bilsek, ağlamalarımızın hepsi aslında Allah'ım ben sensizliğe ağlıyorum, Allahsızlığa ağlıyorum'un tercümanı olacak. Bütün firaklardan gelen feryatlar... Bak bak bak. Ayrıldığın şeylerden üzüldün. Evet. Aşkı bekadan gelen ağlamaların tercümanlarıdır. Ben sonsuz ağlıyorsun ama gözyaşını ona döküyorsun. Bizim çocuk elinden oyuncu alınınca nasıl annesine ağlıyor? Çünkü annesinin verdiğini biliyor. Biz de şu kainattakilerin hepsinin Allah'ın esmasının boyası olduğunu ve hepsinin bitmez tükenmez hazinesinin Allah'ın zatında olduğunu bilsek biz aslında sonsuzluğa alıyoruz. Bunu anlayacağız. Devam. ''Eğer tevehhüm-ü Beka olmazsa...'' muhabbet edemez. Hatta denilebilir ki alemi bekanın ve ebedi cennetin bir sebebi vücudu şu mahiyeti insaniyedeki o şiddetli aşkı beka'dan çıkan gayet kuvvetli arzuyu beka ve beka için fıtri umumi duadır ki önce kitap mı olur sizce okuyucu mu olur? Okuyucu olur. Önce cennet mi olur sizce muhatap mı olur? Muhatap olur. İşte Allah muhatabı yaratıyor. Kalpte ne var? Sonsuza aşk ihtiyak var yok olmamak var, sıkıntı çekmemek var, hiç ayrılmamak var. Bu kuvvetli kalbin duasından karşılığında da cenneti yaratıyor. Anladınız mı cennetin yaratılmasının hikmet ve sebebini? Devam. Baki yüzül o şedid, sarsılmaz fıtri arzuyu o tesirli, kuvvetli, umumi duayı kabul etmiştir ki fani insanlar için baki bir alemi halk etmiştir. İnsandaki arzular var olan şeylere karşıdır. Şöyle güzel bir antrenman yaptığınızda Mideniz böyle hararet alarmı veriyor mu? Niye veriyor? Karşılığı var. Su var. Şimdi orada mideye sorsam desen ki ya sen niye hararet yaptın? Niye susadın? Neye susadın? Suya susadım. E var ki susadığın olmasa neye suyacak? Yani o var ve onun karşılığı var. Peki midenin açlığının karşılığında yeryüzü komple sofra olarak yaratılmış mı? Kaç çeşit patates vardı Ali? 5000 niledeli birim adamları diyor ki 5 bin çeşit patates var. Portakal desek, üzüm desek bunları çeşit çeşit yaratmış. Bunlar ne için biliyor musun? Yumruk kadar midenin açlık alarmı için. Peki ciğerine karşılık ne var? Hava var. Peki sizin bilmediğiniz bir meyveyi canınızın çektiği oldu mu hiç? Anguçça diye bir meyve olsa canınız çeker mi? Abi bilmiyorsun ki çeksin nedir bu yani değil mi? Peki bizim canımız ebediyeti çekiyor mu? Niye? Önceden tattık çünkü. Yaratılmadan önce o ebediyeti tattığımız için dünyada ruhumuzun canı o ebediyeti Bediyeti çekiyor. İnsanın bilmediği bir şeyi canı çekmez. Benim canım niye sonsuzluk çekiyor? Tattım çünkü. Öyle olmadı mı? Allah Azze ve Celle sordu. Biz de cevap verdik. Neresiydi orası? Bezmeeles. Ruhlar alemiydi. Galiba bela dedik orada? Bela. Evet dedik orada. İnsanın uyanık vicdanı ebed ebet diye bağırıyordu. Miden suya bağırıyor muydu? Niye? Karşılığı var. Peki vicdan ebet ebet diye bağırıyor mu? Karşılığı var. Nedir karşılığı? Cennet diyarı. Dünya çeytinde düşünüyorum. Koskoca tonluk fil otla doyuyor. Kaç ton fil? 150 ton balina Böyle işte bütün balıkları yiye, yiye doluyor. Biz 50 kilo 100 kilo adamız, balığın çeşidini yeriz, meyvenin çeşidini yeriz. Böyle bir içecek olsa, bir şeftali suyu olsa biz onların kalitelerini anlarız. Ya bunun şeker oranı şöyle olmuş, ya o bir tantuni olsa, dünyadaki bütün tantuncilere böyle sırala deseler biz sıralarız. Dilimiz o kadar hepsini ayırabilecek barkot özelliği var. Koskocaman fil otla doyarken, bu Mehmet'in yumruk kadar midesi için Allah niye bu kadar çeşit çeşit nimet yaratmış? Demek olay benim doymam değil. Olay ne biliyor musun? Senin yumruk kadar midenin karşılığında benim zenginliğimi tanı diye bu kadar emavay çeşit nimet yarattım sana. Olay do doymam olsa kuru ekmek yaratıp doyardı. Demek olay benim doymam değil. Aynı mantık silsilesine devam edelim. Benim yumruk kadar midemin açlık duası için kainatı sofra olarak yaratan Allah Azze ve Celle, imanın asın merkezinin kalbin ebed ebed çığlıklarına karşı İç cenneti yaratmaması söz konusu olabilir mi? Bir zat düşünün ki sineğin vızıltısını duyacak ama Halis'in sesini duymayacak. Ne deriz buna? Güleriz ya. Sineğin vızıltısını yani şu midenin sesini duyan Allah Azze ve Celle kalbin çığlıklarını yani insanın sesini elbette duyacak. Elbette duyacaktır. Bizim dünyadaki... Sevdiğimiz şeylerden ayrı kalmamızın esas sebebi bizde Allah aşkı var ya biz Allah'ın aşkından uzaklaştığımız için ona üzülüyoruz dedik. Biz Allah aşkının arayışındayız. O sonsuzluğu nasıl kazanacağını, nasıl elde edebileceğini yollarını bulamazsan sana lezzet kapıları da kapalı dedik. Şimdi o zaman şunu da konuşalım. E biz bu dünyada hiç lezzet almayalım mı? Alalım. Peki nasıl alalım? İnsanın bu dünyada lezzet almasının iki şekli vardır. Buyurun. 1- Fıtratının gereğini yapmak. 2- Esma'ya darlık etmek. İnsanın lezzet alma şekli ikidir. 1- Fıtratının gereğini yapmak. Ben bir kuşu en güzel kafese koysam mutlu olduğunu iddia edebilir miyiz? Mutlu olsa kapağını açar açmaz özgürlüğüne uçmazdı. Ya bugün bir video izledim de şimdi anlatımı komik olmayacak ama ben de anlatayım. Herhalde adamın bir tanesinde cennet papağanı var. Geceleri böyle bırakıyor. Bıraktıktan sonra da geri geliyormuş. Benim anladığım kadarıyla yani. Devamında da şunu diyordu. Gündüz vakti karlı böyle balkona çıkıyor. Bazıları yazmış ki sen bu kuşu gece bıraktığın için geri dönüyor. Şimdi de gündüz bırakıyorum göreceksiniz diyor. Kuş hemen elinden direğe atlıyor direkten uçup gidiyor. Adam diyor ki aa gitti ya. Şimdi... <gülüyor> <gülüyor> Kuşun fıtratının gereği bile o kafes değil. Özgürlük arası var. Şimdi kuş ne zaman uçsa o zaman mutlu olur. Şimdi bir atı en güzel altından ahır yapıp koysan mutlu olduğunu iddia edebilir misin? At fıtratının gereğini yaptığında yani koştuğunda mutlu olacaktır ki birçok güzel film sahnelerinin başına sonuna hep o atın özgürce koşma sahnelerini koyarlar. Demek insan onu yakalamış. Bir hayvan bile kendi fıtri geleneğini, mottosunu yaptığında ancak mutlu olabilirdi. Yani şöyle derler. Bir eşek bile yük taşırken kendini has bir lezzet alır derler. Neden? Çünkü o da fıtratının gereğini yaptığından dolayı. Şimdi kainattaki herkes fıtratının gereğini yaptığında mutlu olabilirse, bir insan düşünün bu dünyadaki asli vazifesini ne için yaratıldığını bulamazsa gerçek mutluluğu yakalayamaz. Bu fıtratının gereğini yapma noktasını kişi yıllar geçtikçe inceltmesi lazım. Önce Rabbini bulmaktır bu. Daha sonra Rabbin için bir mücadeleye girmektir. Daha sonra o mücadelede bir sorumluluk almaktır. Daha sonra o sorumluluğu hakkıyla yapmaktır. İnsanın alabileceği en büyük lezzet esmaya ayinadarlık olmak. Ne demek bu esmaya ayinadarlık? Biraz bakalım. Şurada güzel bir tantuni olsa ben lezzet alır mıyım? Neyle alırım? Dil cihazatıyla. Kaç çeşit koku var? Üf! Kaç paralık var? 3 liralıktan 3 milyarlığa kadar koku var. Bir gittim bir taneye de şöyle bakıyordum. ''Abi dedi, koklatayım mı?'' falan dedi. ''Bilmem ki.'' dedim yani. ''Güzel mi?'' dedim. Abi bunu Prens Charles kullanıyor. Prens Charles dedi. O gün iki tane sıktı üstüme. Üç gün gezdim. Kimse demedi ki sen güzel kokuyorsun. Demek Prens Charles kokmamakla güzel kokuyormuş. Öyle mantık çıkar. Şimdi envai çeşitli güzel koku var. İnsan bu kokudan lezzet alıyor. Neyle lezzet alıyor? Burun cihazatıyla. İnsanlar neden boğazın dibinde ev alıyor? Gözü bundan lezzet aldığından dolayı. Peki siz bazen odanızı temizlediğinizde de lezzet alıyor musunuz? Neyle alıyorsunuz lezzet? Dille almıyorsun. Gözle almıyorsun. Kulakla burunla almıyorsun. Neyle alıyorsun lezzeti? Demek için de darlık eden bir cihaz var. Bu cihazı çalıştırdığında içinde lezzet veriyor. Sen odanı temizlediğinde zatı pak olan Kuddüs'e Aynedarlık edarlık ettiğinden lezzet alıyorsun. Peki insan tövbe ettiğinde bir lezzet alıyor mu? Yaşıyor musunuz onu? Ya Rab tövbe ediyorsun, Allah Allah kalbin bir rahatla diyorsun. Neden? Çünkü sen tövbe ettiğinde Kuddüs esmasına mazhar olan bir cihaz çalışıyor ve sana lezzet veriyor. Böyle haksız iki kişi gelse karşına, dese ki ya sen bize hakem ol. Sen de onlara hakemlik edip aralarını yapsan. Lezzet alıyor musun o iki adam kalkınca? Çünkü ismi adla tecelli olan içinde bir cihaz var ve o cihaz ondan lezzet alıyor. İnsan güzel bir iş yaptığında, hikmetli bir iş yaptığında Ya beyler şöyle bir buluşum var elimde ya. Ne işe yarıyor? Ya suyu toprağa döküyorsun, tantuni ağacı çıkıyor falan. Oo, bir kardeşim benim ya. Mükemmelsin işte. Bir Mersinli bunu arar falan. İnsan bunu göstermekten niye lezzet alır? Çünkü sen hikmetli bir iş gösterdiğinde lezzet alıyorsun. Sebebi, içinde ismi hakime, ayinedarlık eden bir cihaz var. Ve o cihaz çalıştığında, dil çalışınca lezzet verdiği, burun çalışınca lezzet verdiği, kulak çalışınca lezzet verdiği gibi o cihazda lezzet veriyor. Eğer bu cihazları dünyaya kullansan, bu sefer de lezzet değil, elem veriyor. Şurada yediğimiz, içtiğimiz bir şeyden çok affedersiniz bir hayvan da kendi çapında lezzet alabilir. Ama esmaya aynadarlık ancak insanın lezzet alabileceği bir şeydir ve bizi hayvandan ayıran özellikle esmaya aynadar olup fıtratın gereğini yapıp lezzet almaktır. Neden insanların birçoğunun farkında değil? Bizde kalabalık psikolojisi var. Kapının önüne çıksak Herkes bir yere koşuyor. Biz de koşarız değil mi? Yolda bile sormayız nereye gidiyoruz diye. Daha sonra varsak desek ki ya mübarek niye koştuk biz böyle? Vallahi ne bileyim öndekiler koşuyordu biz de koştuk. Aynı psikoloji bizde. Rahmi materden çıkar çıkmaz başlıyor. Birileri diyor ki iştir, güçtür, şudur budur. Hiç ihtiyacın olmayan şeyler senin ihtiyacındır deyip yarışa sürüklüyor. Biz de hep onlara uymaya çalışıyoruz. Bitmeyen tutkular, bitmeyen arzular, asli vazifeler hep çöpe hep köşeye. Daha sonra böyle kabre girsek, münker nekir dikildi. Ya o kadar hesap sorgu vardı ne oldu bunlar desen. sen niye böyle dünyadakiler gibi koşturdun dese. Biz de desek bilmiyorum. Ki, benim iş arkadaşlarım böyle koşturuyordu, ben de onlara uydum, koşturdum. Sen bu cümlelerle ancak beni kandırabilirsin. Bizi kandırıyorlar zaten böyle. İşim var, gücüm var, şuyum var, buyum var. Ancak bizi kandırırsın. Münkernekere o işte, orada kanmayacaktır. Kalabalık psikolojisinden sıyrılıp Allah'la birebir alakamız ve intisabımız olduğunu anlamak zorundayız. Bizim belki ağır gelecek kalbe anadan, atadan, yardan, öteden hepsinden önce Allah'la birebir öz sorumluluğumuz bulunmakta. Biz bu öz sorumluluğu anlayıp ona göre davranmadıktan sonra bu dünyada cenneti arayıp cehennemi bulacağız başka hiçbir şey olmayacak. Şimdi ben bazen birilerine böyle kendimce bir şeyler anlatıyorum, kimi zaman da tesir etmiyor. Ben niye tesir etmediğinin farkındayım. Niye etmiyor? E yarım yamalak, kırık dökük, ağzı burnu yamuk bir ihlasımız var mı yok mu o bile belli değil. E böyle ihlassız sözler zaten birisine tesir etmez. Yani benim sözümün bir insana neden tesir etmediği aşikar. Ama ihlasın karşılığı bir zat söyleyin desek kimi söylersiniz? Efendimiz Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam ama onun sözünün de tesir etmediği olmuş. Ebu ceyle tesir etmemiş. Ebu Tealib'e tesir etmemiş. Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Siz öncelikle ilk birinci sırada Allah'la ilişkinizi düzeltmezseniz peygamberin mesajı bile size çare olamaz. Çok ince bir sır. O yüzden biz ilk... Bütün dertlerimizi, ilgimizi, konsantremizi Allah'ı razı etmekte toplayıp tevhide ulaşmak zorundayız. O noktada ulaşmak zorundayız. Beyhakî'nin kitabından hadisi ve var. Hadis şöyle geçiyor. Kim bütün dertlerini... Bütün dert ne oluyor? Elektrik, su, iş güç, geleceğim, sağlığım hepsini, hepsini. Hepsini hepsini. Bunlar boşuna yaratmıyor Allah bu dertleri. Boşuna yaratmıyor yani. Bunlar ahiret imtihanı dışında değil. içinde olan dertler. İçinde. O da içinde. Hepsi içinde. Kim bütün dertlerini tek bir dert yaparsa, Allah Azze ve Celle derdi yaparsa, Allah okulun... Hem dünya hem ahiret dertlerine kafi gelir. Kim tek yapması gereken derdi dağıtırsa Allah okulun hangi vadide helak olduğunu aldırmaz. Hadi bakalım devam edelim hadi. Ahiretimiz bu kadar yarım yamalak hadi o dükkanlardan çıkmamaya devam edelim. Ulaştığımızda bizi doyurmayacak, tatmin etmeyecek hedeflerden onların peşinde koşturmaya devam edelim. Bizim öz sorumluluğumuz Allah'a. Bu dünyadaki eksiklerle bu dünya biter. Ama öz sorumluluk olan Allah Azze ve Celle'yi çözemezsek bizim sonsuzlukla hesabımız bir türlü bitmez. O yüzden inşallah tek ve esas derdimizi Allah kendisi yapsın ve bizi yerken, içerken, bazen şöyle sokakta iki adım yürürken bile hep ve tek Allah Azze ve Celleyi düşünür halde yaratsın inşallah. Subhanekelā ve aḥrū dawran an ilhamdullāhi rabbil alamīn ma Şimdi 40. hoca da bir gün böyle merhum ders yapıyormuş birilerine. Ona bir gün demişler ya sen hep diyorsun işte kulla Allah'ın arası bozuk, kulla Allah'ın arası bozuk falan. İşte kul Rabbini tanıması lazım, Rabbini tanımadan olmaz. E madem öyle sen aralarına niye giriyorsun demiş ya? O da şey araları bozuk diye böyle yani onu yapmaya çalışmış. Bu derslerde inşallah o evden olur ya inşallah.